Bismillah. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu aleyh rasulillah. Furkan suresindeydik. 44. ayette kalmıştık. 44. ayette Rabbimiz azze ve celle akıllarını kullanmayan kafirleri yeriyor ve buyuruyor ki Em tahsebü enne ektharahum yesme'une ev yagilun inhum illa kel en'am bel hum ezallu Yoksa sen bu kâfirlerin çoğunun kulak verdiklerini veya akıl erdirdiklerini mi zannediyoruz, sanıyoruz? Onlar hayvanlar gibidir. Hatta onlar yolcu hayvanlardan daha sapıktırlar. Allahu Teala gökten yüce makamından ayetler indirecek. Bir atık sudan yarattığı kullarını muhatap kabul edecek. Onları dünya ve ahiret saadetine erdirecek hükümler içeren, Kısalarla, örneklerle, emirlerle, yasaklarla dolu bir vahiy indirecek. Ben size değer veriyorum. Sizin dünya ve ahiret kurtuluşunuzu istiyorum. Bu maksatta bunlara uyun, kurtulun. Eslim teslim. İslam ol, kurtul. Hükmünü indiriyor. İnsanlar kulak vermiyorlar. Allah'ın verdiği bir akıl var. Müthiş bir şey. Kavrayabilme özelliği. İyi, kötüyü değerlendirip, iyiye yönelme özelliği. Yok, biz bunu kullanmayız, bu hussta kullanmayız diyorlar. Dünyevi çıkarlarımız için, hile için, fitne için, fesat için kullanırız da Allah'ın istediği tarafa bu tarafımızı kullanmayız. Ne kulak veririz, ıştırırız, ne de aklımızı kullanmayız diyor. Onlara kalsa, onlara sorsan dünyanın en akıllı insanlarıdır. Ama menfaatleri ve dünyevi hususları da en akıllı insanlardır. En akıllı demeyelim, de akıllı insanlardır. Ama ebedi saadeti nasip edecek hususa da ne kulak veriyorlar ne akıl ediyorlar. Akıllarını kullanıyorlar. Allah-u Teala da bunu sen onları kulak verdiğini ve akıl ettiğini zannedersin diyor. Yok yok yok. Bilakis. Belhüm edallü sebilâ Bel. Bilakis aksine onlar hayvanlardan yolca daha sapıktır. Subhanallah. İfadeye bakar mısınız? Onlar Hayvanlar gibidir. Bir cihetten hayvanlar gibidir. Yani hayvanlar yerler, bunlar da yer. Hayvanlar içerler, bunlar da içerler. Hayvanlar düşünmezler, akıl yürütmezler, bunlar da düşünmezler, akıl yürütmezler. Bu cihetten hayvanlar gibidir. Şerefli yaratılmış mahlukun benzetildiği mahluka bak. Hayvanlar gibidirler, bel. Aksine bazı hususlarda onlar yolca hayvanlardan daha sapıktırlar. Niye? Çünkü hayvanlarda akıl yok, idrak yok, irade yok. Hayvanlardan daha sapıktırlar. Akıllarını kullanmazlar. Hayvanlar, hayvancılık yapanlar bilir. Sabahleyin salındıkları zaman yayılacakları, karınların doyuracakları, meralarını bilirler, bulurlar, otlarlar, akşam olduğunu bilirler, dönerler, gelirler ahırlarına, ağırlarına girerler. Bunlar o kadar nakletmezler. Bu cihetten hayvanlardan daha sapıktırlar. Menfaatların peşine düşme hususunda hayvanlardan daha sapık. Hayvanlar bir güden vardır. Aslında herkesin, her varlığın bir güdeni vardır. Kullukumra'in hadisi gereği. Hayvanlar o güdenin sürüklediği, teşvik ettiği, gösterdiği yoldan gider. Bunlarda o da yok. Bu cihetten hayvanlardan daha sapık. Hayvan kadar olamıyorlar. Küfür çok rezil bir şey. Küfür, inkarcını çok rezil bir şey. allah Teala'nın hicbettiği gibi, kanadığı eleştirdiği gibi, aklı olduğu halde, idraki, iradesi olduğu halde, küfür yolunu tercih edenlerin kurtuluş imkanı da yok. Ne dünyada rahat yüzü görüyorlar, ne ahirette. Bir an, kısacık bir an daha rahat ütülecek. Allah Azze ve Celle bizleri verdiği akılla, verdiği güzel değerlerle ona yönelen, onun istediği yolu tutturan, tutturabilen insan kulağına yersin Azze Hocam. İnsanın hayvanla kıyaslanması, onlar gibidir denmesi bile zül, zillet olarak o kesime, o zihniyete yeter aslında. Alm madda zilla? ile Jâlhu sakin etti, aleyhi Jâlhu Rabbini görmez misin? Rabbine bakmaz mısın? Gölgeyi nasıl uzatmış? Şayet dileseydi onu sakin yapardı, sonra da o gölgeye güneşi bir delil yaptı. Bu ayeti yıllardır okurduk. Her okuduğumuzda tefsirine müracaat etmediğimiz için ihtiyaç hasıl olmadığı için veya anlaşılır olduğunu düşündüğümüz için bildiğimiz, zannettiğimiz, yaşadığımız güneşli ortamda gördüğümüz gölge zannederdik. Öyle değilmiş. Müfessirlerin büyüklerinden aktarılan görüşe göre tan yerinin ağarmasıyla tan yerinin ufkun ağarmasıyla güneşin doğması arasındaki vakitte olan kısma zıl deniyor, gölge deniyor. Yeryüzündeki olan ana o o sahneye, o zamanki havanın durumuna gölge, zıl deniyor. Gölgeden kasıt budur diyorlar. Güneş doğmadan tan yeri ağırdı, ortalık hafif böyle alaca oldu. Güneş doğuncaya kadar bulanık hal, flu hal yavaş yavaş kaybolur, aydınlık olur. O hale zıl dönüyor. Ve bu süreyi, bu gölgelik olan süreyi e, Rabbin nasıl uzattı? Şayet onu isteseydi sakin yani kalıcı yapardı. Daimi yapardı da güneş yüzü görmezsiniz. Ve onun gidişine de güneşli bir delil yaptı. Yani güneş geldi o gitti. Şeklinde güneşi bir delil yaptı diyor. Müfessirlerimiz "Summa qabdat nahvu ileyena qabdan yasira." Sonra da onu biz kendimize kolay yavaş bir almayla alıp giderdik. Yani güneşi çıkarttık. Ve o hali yavaş yavaş giderdik. O gölgelik, flu hali, güneşli bir hali, aydınlık bir hale dönüştürdük, diyor Rabbimiz Azze ve Celle. Burada ifade edilen anı, o sahneyi anladık. Ancak bununla Rabbimiz Azze ve Celle güneş gibi, gölge gibi, karanlık, aydınlık, flu hali, o hallere Allah Azze ve Celle vakıftır. Güneşle o hali giderir, o hal daha sonra kaybolur gider daha sonra diğer zamanda tekrar ortaya çıkar. Bununla yani gücüne, kudretine, sultasına, yetkisine işaret ediyor diye algıladım. Ez de ifade gölgenin bildiğimiz gölge değil de farklı bir gölge olduğunu öğrenince zaten alabar olduk. Ondan öncesinde Allah güneşi çıkartır, sonra gölge o güneşten dolayı olur. Güneş yükseldikçe gölge kısalır, sonra tekrar batmaya yaklaştıkça gölge tekrar uzar. En sonunda güneş battıktan sonra gölge kaybolur gider şeklinde bir anlayış vardır bizde. Ama öyle değil dedi müfessirlerimiz. Biz ona teslim olduk. Allahu alim. Ve huvellezî ce'ale lekumulleyle libâsev ve ennevme subâtev ve ce'ale'n-nihâre O sizin için geceyi bir elbise, libas yaptı. Uykuyu da sizin için bir rahatlık, istirahat vesilesi yaptı. Gündüzü de sizin için dağılıp diriliş, yeniden başlangıç hali yaptı. Yani gündüz gece ve uyku. Allahu Teala yarattığı bu üç mahluka işaret ediyor. Bizler için neye işaret ediyor? Geceyi bizim için bir örtü, elbise yaptı. Yani kullar nasıl elbiselerini giyinir, mahremiyetlerini giderirlerse Allahu Teala da insanların üzerine geceyi bir örtü gibi yaptı. Onunla görünürler ve ortamlarını şekillendirirler. istirahat mekamlarını şekillendirirler. Sonra uyku vardır, bununla alakalı, bununla ilintili, karanlıkla ilintili. Uyur insanlar, istirahat ederler. Dinlenirler. Yani uyku dinlenmek içindir, gece dinlenmek, güç kazanmak içindir, günün yorgunluğunu atmak içindir. Gündüzde nuşur, yani tekrar hayat yeniden başlıyormuş gibi, yeniden dirilmiş gibi hayat tekrar yeniden başlar. İnsanlar sağa sola dağılırlar. İşte bununla işaret edecek şekilde İmam Muharri ve Müslümin sahihlerinde rivayet edilen bir hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem güne başlarken kalktığında şöyle bir duası var elhamdülillahillezî ahyana ve ademâ emâtenâ ve ileyhin nuşûr. Bize hayat veren öldükten sonra bizi tekrar dirilten ve tekrar nuşûr, diriliş, ona olan Allah'a hamdolsun. Derek güne başlarken dua ediyor gün başlarken Elhamdülillahi alladî ahyenâ ba'de sonra bizi hayat veren dirilten ve dönüş diriliş kendisine ait olan ve ileyhün nüşûr Allah'a hamdolsun diyerek güne başlıyor. Bu vesileyle biz de bu şuur'a başlarken yani yeniden dirilişte işte hayata güne güne yeniden başlarken bu zikri yapmayı hatırlatmış olalım. Her halimize Resulullah Sallallahu Aleyhi ve uymak bizim ilkemizdir bu işte hayata geçirelim. Her bilmeyen, yapmayan kardeşimiz varsa. Ve huvellezî ersale rıyâha mushran beyne yaday rahmati ve enzelnâ mine's semâi mâen takûrâ. Rüzgarı rahmetinin önü sıra müjde olarak gönderen odur. Biz semadan tertemiz, temiz ve temizleyici bir su indirdik. Lenuhi yahu bihi belde ten ve nuskhu yuhum mimma ve ki o suyla ölmüş bir beldeye hayat verelim yarattığımız hayvanlardan insanların çoğunu onunla o suyla sulayalım diye biz gökten tertemiz bir su indirdik yemin olsun ki biz onu suyu sizin aranızda öğüt alasınız diye evirir çeviririz ancak insanların çoğu küfreden olarak arka dönerler sırt çevirirler. Allahu Teala rüzgarlara işaret etti. Rüzgarlar çok çeşitli ve onlardan bir kısmının farklı görevler var. Bazısı Allah'ın rahmetinin önünde müjdeci. Buradaki Allah'ın rahmetine kasıt yağmur dödürer yani, metvak. Yani yağmurun öncesine rüzgar yağar. İnsanlar bilir ki bilen insanlar bu rüzgarın arkası yağmurdur. Ona göre tedbirini alır. Efendim hazırlığını yapar. O yağmura hazırlıksız yakalanmaz. Ve bu bir müjdedir insanlar için. Çünkü yağmur afet olması dışında insanların ihtiyaç duyduğu, hayvanların ihtiyaç duyduğu, bitkilerin ihtiyaç duyduğu hayat maddemiz. Yağmursuz hayat olmaz. Yağmursuz bir hayat mükansız. <gülüyor> Kuraklıktan yeryüzü kırılır, geçilir, insanlık yok olur ve canlılık, hayat yok olur tabi ki. Bazı rüzgarlar vardır ki Allah o rüzgarlarla bulutları yükseltir. Bazı rüzgarlarla o yükselttiği bulutları bir yerden bir yere taşır. Bazı rüzgarlar onları bir araya getirir ve onları kaynaştırır. Bazı bulutları kaynaşan bir araya gelen bulutlar üst üste yığar. Bazı rüzgarlar da o üst üste yığılan bulutları birbirine aşılar ve Allahu Teala dilediği yerlere o bulutlar yağmur yağdırır. Allahu Teala bu rüzgarları sadece rahmetinin önü sıra yağmurun müjdecisi olan esen rüzgarlara işaret etti ama rüzgarlar çok çeşitli. Biz gökten tertemiz, tahur bir su indiriyor Allah. Tahur tahur lafzi temiz olan ve temizleyici olan demek. Yani o suyla hem temizdir, temiz olarak istifade edebiliriz, içebiliriz, yemeğimize kullanabiliriz, aynı zamanda temizlikte kullanabiliriz. Yani gökten inen su nedir? Temiz ve temizle içtir. İlave bir işlemden geçmesi gerekmez. İçmek için de temizlik yapmak için ihtiyaç duyuluruz. Ne için lazım bize bu? İhtiyaç duyacağız. Hayat için gerekli bu. Gökten inen su temiz mi, kirli mi? Özellikle Müslümanlar için ve insanların genel için de önemlidir. Aynı zamanda bu su ne işe yarar? Ölü bir beldeye hayat vermeye yarar. Ölü beldeden kasıt nedir? Toprağı. Toprak. Ölmüştür, güneş yakmıştır, yağmur yoktur, su yoktur. Onun canları için su gerekir. Ölmüş beldeye yağmurla hayat bahşeder Allah-u Teala. Sonra da insanlardan ve hayvanlarının çoğunu o suyla sular. Allah yağmuru yağdırdığı zaman toprağın altına indirip bırakmıyor orada. Burada su depoları var. O su depolarında su nehirlerinde akıyor. Çeşitli yerlerden kaynak olarak tekrar çıkıyor. Veya yer altındaki su kuyularına iniyor. Su kuyularından insanlar çekiyorlar bir şekilde. Dolayısıyla insanların, ve hayvanların sulanma mekanizmasını Allah rüzgarların başlattığı, güneşin devam ettirdiği bir mekanizma ile e, tesis etmiş. Mükemmel kurduğu sistemlerden birisi Allahü Teala'nın. Yani birileri bazen rüzgarlara söver. Özellikle de böyle esen gürleyen, zarar veren, kiremitleri kaldıran, ağaçları yıkan veya birilerine zarar veren rüzgara insanlar söverler, küfrederler. Allah Azze ve Celle'nin büyük ayetlerinden birisidir rüzgar. Rüzgar bizim için önemli bir hayat mekanizmasının parçası rüzgara sövülmez. Rüzgara sövmekten Allah azze ve celle gazabeler kızar. Bu ayetin tefsirinde İbn-i Mesud ve i̇bn Abbas radıyallahu anhum'a İmam Taberi'nin tefsirinde gelen bir sözlerinde diyorlar ki yağmur miktarı açısından bir sene diğer seneden daha fazla veya daha az değildir. Fakat Allah yağmuru dilediği bazı yerlere yağdırır. Dilediği gibi bazı yerlere yağdırır bazı yerlere yağdırmaz. Ertesine bazı yerlere yağdır, bazı yerlere yağdırmaz. Bu şekilde evirir çevirir derler ve bu 50. ayet okurlar. وَلَقَتْ سَرَّفْنَا هُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا Üğütarsınlar diye o yağmuru biz sizin aranızda evirir çevirir de ayeti okurlar. Yağmurun evrilip çevrilmesi bazen çok yağması, bazen az yağması. Bazen hiç yağmaması, bazen çok aşırı yağıp afet olması. Allah'ın bir cezası olması yani. Yeryüzüne inen yağmur miktarı belli bir miktardır. Değişmez. Yıldan yıla değişmez. Her yıl aynı miktarda, aynı oranda yağmur iner yeryüzüne. Peki yağmurdan mahrum olmak neyin göstergesidir? Yani Allah yağmurdan yani rahmetin dediği şeyden insanlar niye mahrum eder? İnsanların günahlarından dolayı. Bir insan günahından dolayı bahçesine, ürününe yağmur yağmaz. Veya bir beldenin halkının genelinin <gülüyor> Günahlarından dolayı biri beldeden, bir köyden, bir mahalleden, bir şehirden, bir ülkeden Allah yağmuru esirgeme mahrum eder onları. Ne için? Hatalarını anlasınlar, tevbe diye. Bu hatalarından dönsünler, Allah'a yönelsinler diye. Günah işlediklerinde, günahı terk ederlerse Allah yağmur yağdırır. Onların ihtiyaçlarını cevap verecek şekilde. İmam Hasan el Basri özellikle onun çok meşhur bir fetvası vardır bu hususta. Ey bize yağmur yağmıyor diyor. O zaman günahlarınızı terk edin diyor. Günahları terk edin. Yani Nuh suresinde gelen ayet okuyor. Yuruselis sema aleykum midrara. Sümzenize gökten semadan yağmur yağdır ayetini okuyor. Yağmur bir nimettir. Zeyd bin Hayat el-Cüheni radıyallahu anh'tan aktarılan bir hadis-i şerifte Hudeybiye senesinde, Hudeybiye yolculuğu esnasında vuku bulan bir olay anlatıyor bize. Zeyd bin Harith radıyallahu anh. Diyor ki, Hudeybiye için yola çıktık Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beraber. Nereye? Umre yapmak için yola çıktık. Nereden? Medine'den. Nereye? Mekke'ye. Ne zaman? Fetihten iki sene önce. Mekke iki sene önce. Mekke fethi Hicri 8. yılda oldu. Hudeybiye seferi Hicri 6. yılda vuku buldu. Petih'ten 2 sene önce Hudeybiye'ye doğru yola çıktı Ashab-ı Kerim beraber. Ne için? Umre yapmak için. Neye dayanarak? Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir rüya gördü. Bu rüyada sizlerin bazılarınızın kafasını kazıttığını, bazılarını kısalttığını, Mekke'ye güven içerisinde girdiğinizi görüyorum dedi. İnsanlar da hadi o zaman gidelim dedi. Yola çıktılar. Halbuki Mekke'de müşrikler bunları almıyorlar, almayacaklar. Din düşmanlığı devam ediyor Hat safada. Bu olay için çıkılan bir yolculuk. Bu hadisin başlangıcındaki ifade. Sonra bir gece bize yağmur yağdı. Yolculuk esnasında yağmur yağdırıldı. Yağan yağmurun izleri hala belliyken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize sabah namazını kıldırdı. Sonra namaz kıldırdığı yerde bize doğru yüzünü döndü. Ve bize dedi ki Rabbinizin ne buyurduğunu biliyorum. Onlar da Allah ve Resulü daha iyi bilir dediler. Onların Resulü Aleyhisselatü karşı takındığı büyük bir edebi tavırdır bu. Bilmiyoruz ya Resulallah, söyle nefsin? buyurmuş demiyorlar. Allah ve Resulü daha iyi bilir diyorlar. O da diyor ki Allah şöyle buyurdu. Kullarından bazısı bana iman etmiş ve yıldızı inkar etmiş olarak sabahladı. Kullarımın bazısı da yıldıza iman etmiş, bana kafir olmuş, beni inkar edecek tarzda sabahladık. Kim bu bahsediyor geçen kimseler? Sark Müslümanlar, sahabe-i sahabe Neredeler, hangi yolculuktalar? Humve yolculuklar. Hı hı. Bunu niye söylüyorum? Bu kadar değerli bir yolculukta, bu kadar değerli şahsiyetlerin halinde, içinde bile iman eden ve inkar edenler var. Dinden çıkartıcı bir inkar değil bu tabii Ama nankörlük var. Aleyhisselatü Vesselam'ın sözü Allah Azze ve Celle'den aktardığı bu söz Kur'an-ı Kerim'de ayet olarak yok. Yani Kur'an-ı Kerim bize yeter diyenler için delil olmayacak bir hadis. Maalesef. Onlar bu hayrıdan mahrumlar. İfade çok önemli. Dikkat etmemiz, efendim ibret almamız gereken bir husus. Özellikle üstüne basa basa söylüyorum. Kullarından bazısı bu yağmurdan dolayı bana kafir olarak sabahladı. Yıldızı öne çıkarttı. Yıldıza imanı. Bazıları da yıldızı inkar etti. Bana iman etti. Devam ediyor Allah Teala buyuruna. Bize Allah'ın rahmetiyle, Allah'ın rızkıyla ve Allah'ın fazla lütfuyla yağmur yağdırıldı diyenler bana iman etmiş ve yıldızı inkar etmiş olan kimselerdir. Yani yan yağmur Allah'ın fazlıdır, lütfudur, ikramıdır. Allah'ın rızkıdır, rahmetidir diyenler, yıldıza bunun bir alakası yoktur inancına sahip olanlar. Yani Allah'ın nimetinin farkında olan ve dile getirenler, Allah'a iman etmiş kullardır. Ama şu yıldızın doğması sebebiyle bize yağmur yağdırıldı diyenlere gelince, o yıldıza iman etmiş ve beni inkar etmiş kimsedir, diyor Rabbimiz Azze ve Celle. Ne sebebiyle? Şu yıldızın doğması sebebiyle bize yağmur yağdır? Yani yıldız yağdırdı demiyor. Yıldızın doğması vesilesiyle bize yağmur yağdırdı. Bu ifade bizim için çok önemli. Çünkü günümüzde maalesef şöyle olduğu için böyle oldu, şu şöyle olduğu için böyle oldu veya böyle olmadığı için şu olmadı diyen çok kimseye denen çok şey var. Sahabe-i Kiram umre için yolculuktalar. Bu esnada gece yağmur yağmış. Kimisi falanca yıldız var ya o doğduğu için bize yağmur yağdırıldı diye yağmurun yağdırılışını o yıldızın doğumuna ilişkilendirmiş, alakalandırmış. Yani yıldızın, yağmurun yağmasının etkisi olduğuna iman etmiş, modüle getirmiş. Bu Allah'ın lütfunu, kereminin fazlını inkardır. Nankörlüktür. nimet küfürdür yani. Söylemesi gereken şey ve inanması gereken şey, biz Allah'ın rahmetiyle Rızkıyla, fazla lütfuyla yağmura kavuşturuluk demektir. Bu şekilde söyleyen kimseler, bu nimetin farkındadır ve Rabbimiz Azze ve Celle'ye imanını göstermektedir. Sularla alakalı başka bir bab. Arazideyiz, tarlada, bağda, bahçedeyiz. Bazı sularla karşılaşıyoruz değil mi orada? Su ihtiyacımızı gideriyoruz. Gerek temizlik için, gerek içmek için, gerek yemekte kullanmak için. Bu suların hükmü nedir? İslam bunu beyan etmiş midir? Şimdi ona değinelim. Sünenlerin tamamında gelen bir hadis-i şerif. Sünenlerin <gülüyor> tamamıdır nedir? Kütübü siteminin dört tanesi. Ebu Davud, Nesai, Tirmizi, İbni Maci. Bunlarda gelen bir hadis ise İbn-i radıyallahu anhadan, Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme sahradaki arazideki yırtıcı hayvanların ve çeşitli hayvanların uğrağa olan bir suyun hükmü soruldu. Arazide bir su, bir gölet, küçük bir su kaynağı veya bu sudan bütün hayvanlar yırtıcı, evcil hayvanlar istifad ediyorlar. O su ihtiyaçtan gideriyorlar. Buradan su ihtiyacımızı giderebilir miyiz? Bu suyun hükmü nedir? diye soruyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem su iki külle olunca artık pislik taşımaz buyur. İki külle. Yani temizdir. Normal bir insanın kulacıyla genişliği, derinliği ve yüksekliği birer kulaş olan bir küp düşünün. Evet. Bu küpün dörtte biri iki külledir. Tahminen. 200-210 litre. Yaklaşık. O tip arazilerde veya o durumda litreyi nasıl ölçeceksiniz? Su bu miktara ulaşınca artık nedir? Temizdir diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Başka adişler de var bununla ilgili. Bu dağ kuyusu var mesela. Sahabenin bildiği. Diyor ki sahabe bu dağ kuyusunda hayvan leşleri olur. Kadınların özür dilerim hayız bezleri olur. Ve buna benzer pislikler olur. Bu kuyudan su kullanabilir miyiz? Evet kullanabilirsiniz. İki külle varsa kullanabilirsiniz. Buna ümmetin bir icması kayıt getirmiştir. Aslında zayıf bir hadisi var. Zayıf hadisi olduğu için tam delil getirmiyor ama bu zayıf hadis çerçevesinde bir ümmetin icması vardır. Eğer o durgun suyun, havuz veya gület suyunun, birikenti suyun, kokusu, rengi veya tadı değişmemişse o su temizdir. Dolayısıyla oraya hayvan geliyormuş, ihtiyacını gideriyormuş veya içine bir şey düşmüş veya şuymuş buymuş ona takılınmaz. Suyun görüntüsü, kokusu, rengi ve tadı değişmemişse o su temizdir. Ümmet bunun üzerine icma etmiştir. İbn Hibban rahimehullah el-İhsani's kitabında bize bunu aktarıyor. Yani arazideki, dağdaki, bayırdaki, bahçedeki suların hükmü renginde, kokusunda, tadında bir değişim yoksa o su temiz. Onunla hem abdest alabiliriz, hem içebiliriz, hem de diğer ihtiyaçlarımız için kullanabiliriz. 51. ayet: "Ve lev şinâle bi asna fi kulli Şayet biz dileseydik her bir köye, her bir beldeye, mahalleye bir nezir gönderirdik. Bu da Resulullah Sallallahu Aleyhi ve gönlünü rahatlatmak için indirilmiş bir hüküm. Biliyorsunuz Resulullah Sallallahu Aleyhi ve bütün insanlığa gönderilmiş bir peygamberdir. O an yeryüzünde olan tüm insanlar ve ondan sonra kıyamete kadar gelecek olan bütün insanlar için En'am suresinde ve Araf suresinde bunların hükümleri var mesela Araf suresi 158. ayette. Kul ya ihannas inni rasulullah aleykum de ki ey insanlar ben muhakkak ki sizin hepinize resul. Hepinize göndermiş bir peygamberim. Enam suresi 19. ayette de ve O'ya ilayha bu Kur'an'ı nüzül ettirdi ve men belag Kur'an'ı ona onunla sizi ve onu ulaştığı herkesi uyarmam için vahiyoldu. Sizi ve ulaştığı bütün kimseleri, insanlar uyarmam için. İnsanlar diyorlar ki bizden önceki topluluklara indiği gibi her beldeye, her mahalleye, her kalmaya peygamber insin. Ancak resul Sallallahu Aleyhi ve Sellem bütün insanlara göndermiş bir peygamberdir. Allah dileseydi önceki halklara gönderdiği gibi kavim kavim, topluluk topluluk, belde belde Resul uyarıcı gönderebilirdi ama Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in şerefi yüksektir ve onun risaleti yeterlidir. Dolayısıyla sadece bir tane göndermiştir bütün topluluklara, bütün kavimlere, bütün beldelere. Fe la tut'i el <gülüyor> kafirine ve cahidun bihi cihaden kebira. Öyleyse sen kafirlere itaat etme ve o Kur'anla o kafirlerle büyük bir cihatle cihad et. Mücadele et. Yani insanların seni alaya alıyor olması, senin Risaletini reddediyor, kabul etmiyor olmaları sana itaat etme. Onların dediklerine kulak kabartma. Onlarla Kur'an'la mücadele edecek şekilde cihad et. Büyük bir cihattan cihaden kebira. Bu büyük cihattan kasıt nedir? Diyor ki adımlar kesintisiz, devamlı bir mücadele. Ama neyle? Bihi, Kur'an'la. Kur'an'la mücadele. Cihattan kasıt neydi? Mücadele. Mücadele. mücadele. Allah Çaba, gayret mücadele, etme. gayret etme. Cihat, cehten türeme. Çaba sarp gayret etmek demek. Onun içerisinde özel bir manası var. Silahlı cihat. Onun haricindeki mücadele de kalemle yapılan, beyanla yapılan, malla yapılan cihatler var. Buradaki kasıt ise Mekki suredir. Bu. Furkan suresi. Yani Mekke döneminde inmiş bir ayettir. Burada kastedilen büyük cihat... Kur'an yapılan beyan cihadıdır. Ve devamlı, kesintisiz inkıtaya uğramaması gereken bir cihattır diyor alimler. Bazı cihat kelimeleri mücadeleyi, genel cihat manasını, bazıları da hususi, sadece silahlı cihatı kasteliyor. Ve huvellezî meracel bahayne ve minhum ve beynehumâ ve hicran Bu ayette çok ilginç bir ayettir. O Allah iki denizi akıtan salı verendir. Bu susuzluğu gideren tatlıdır. Bu da acı tuzludur. Ve o ikisinin arasında bir engel, bir perde ve belirli bir sınır koymuştur. Bu ayetin benzeri Rahman Suresi'nde 19 ve 20. ayetlerde de var. Onu da okuyalım. Hepsinin üzerine beraber konuşalım. Meraj al Bahreyni eltaqiyan birbirine kavuşabilecek iki denizi salı vermiştir. Beyne huma berzakhullaya vqyan ve onların arasında karışmayacak bir berzah bir engel koymuştur. Allah. Bir diğeri de Nemi Surası 61 birinci ayette: Emmen calel erda karara ve cale khilale hain ve calehare wasiye ve cale Beynel al haciza. İlahımız Allah, ben اكثرühüne yani mon. Yeryüzünü bir karar, bir yaşantı noktası olarak yapan ve yeryüzünün arasına nehirler koyan ve yeryüzü için dağlar yapan ve iki denizin arasına da engeller koyan Allah mı? Onunla beraber başka bir ilah mı? Belki insanların çoğu bilmiyorlar. Diyerek de iki denizin arasında engel koyan, hacizi koyan Allah Azze ve Celle bu hususu beyan ediyor. İnsanların arasında genel bir algı var. Kaptan Kuzso isimli bir Fransız deniz bilimcisi bir araştırma yaparken Atlas Okyanusu ile Akdeniz'in arasında cebel tarih Tarık Boğazı'nın olduğu yerde iki denizin birbirine karışmadığını tespit etti ve Müslüman oldu. Diyorlar. Bu ayet ona delil getiriyor. Bu ve bunun gibi diğer iki ayette Rahman suresi ve Nem suresinin ayetlerde buna delil getiriyorlar. Ve bu iki denizi ifade ederken de birisi susuzluğu giderici, tatlı birisi acı ve tuzlu. Dolayısıyla birisi içilebilir su, nehir gibi, göl gibi. Diğerisi ise tuzlu, acı yani deniz gibi, okyanus gibi bir su. Bu ikisinin arasında bir engel koydu diyor. Ayetin içeriği. Tuzlu ve tatlı suyun arasında engel koyduğu ne yapıyor? Birbirine karışmıyor. Ayetin ifadesi bu. E, atta okyanusu suyuyla Akdeniz ikisi de tuzdu. Bir okyanusu birisi deniz. Değil mi? O zaman bu ayet onu ifade etmiyor. Tatlı su nedir? Tatlı su göllerdir. Göletlerdir. Akarsulardır. Nehirlerdir. Kaynaklardır. Yeraltına çıkan su kaynaklarıdır. Bir de kuyulardır. Yağmur suyu da bu kısımdandır. Tuzlu su ve acı olan su ise e, okyanuslar ve denizlerdir. Zaten okyanuslar büyük deniz demek. Bu sularda kardeşler tatlı sularda yüzeysel akıntı yok. Dip akıntısı var. Ama denizlerde okyanuslarda hem dip akıntısı var hem yüzeysel akıntı var. İkisi arasında böyle bir fark var. Nitekim böyle bir akıntı sebebiyle geçen bir kardeşimizi kaybettik. Allah rahmet etsin. Bu tespitler kimin tespit ediyor musunuz? Hicri 150. yılda yaşamış İbnü i Cüreyc'in tespitleri. Şu söylediğim şeyler. İbnü i Cüreyc. Büyük alim. Azatlı bir köle. Hadis ve fıkıh alimi. Mekke'de yaşamış. İki denizin arasındaki engel nedir o zaman? Tatlı ve tuzlu iki suyun iki denizin arasında engel koyan ifadesiyle Allah neyi kastetmiştir o zaman? Diyor ki İbnü i Cüreyc rahimahullah. Allah denizlerle, okyanuslarla karadaki göller ve kaynak sularının arasına kara parçaları koymuştur. O kara parçalar olmasa bunlar birbirine geçer, girer. Veya toprak altından birbirine karışır. Toprak altında su nehirleri yok mu? Evet. Toprak altında su nehirleri var, kaynaklar var. Oralardan bir şekilde sızar, toprak neticede birbirine karışır. Karışabilecek kıvamda olmasına rağmen Allah aralarına engel koymuştur. Tuzluyu ve tatlıyı ayırmıştır diyor. İbn-i Cüreyf Rahim'e İbn-i Abbas buna benzer bir görüş var. Allahu Alem ayetin tefsiri bu. Tatlı ve tuzlu su birbirine karışma ihtimali olan salıverilen verilen iki suyun arasında bir engel koymuştur. Ne yapmaz bunlar? karışmazdır. Yani kara parçalara koymuştur. Tatlı suyu ayırmıştır, tuzlu suyu ayırmıştır. Üstelik yeryüzünün dörtte üçü su olduğu halde tuzlu suyu, tatlı suyu aradaki kara parçalarıyla <gülüyor> ayırmış. Karışmıyor. Karışsaydı ne olurdu? Geliyoruz ki olurdu. İçecek su bulamazdık. Susuzluğumuzu gideremezdik. Çünkü deniz suyu içilebilir hale gelmesi için çok büyük merhalelerden geçmesi lazım. Peki, bu kustonun, onun dışında Hey diye birisi var. Profesör Hey, Amerikalı birisi. Bunlar diyorlar ki, genel olarak fazla kitab terime girmeden Kaptan Kutsu özellikle yaptığı şeyde, tespitlerde ortada bir iddia var. İddia nedir? E, farklı deniz kütlelerini birbirinden ayıran engeller var. Ben de bunu <gülüyor> açtırmak için diyor. Tespit için tetkike girdik ve şunu tespit ettik. Atla su e, Akdeniz'in tuzluluk oranı da içinde taşıdığı canlıların varlığı da farklı. Halbuki aralığında bir şey yok, bir su. Yani... Biz diyoruz ki şurası Akdeniz, burası Atlas ama aslında onlara ayıran bir şey yok. Bitişik bir su. Normalde aynı olması lazım veya birbirine çok yakın olması lazım diyor. Ancak gördük ki Atlas efendim tuzluk oranı da, suyun yoğunluk oranı da, itibar ettiği canlılık oranı da Akdeniz'den farklı. Birbirine yakın olan, birleştiği yerlerde bile farklı. Sonra gördük ki diyor, bunları birbirine karışmaktan engelleyen, Perde var. Bu perdeyi tespit edemiyorlar. Sudan bir perde. Bir sudan perde var. Bu sudan perde, Akdeniz'in suyunu Akdeniz'de bırakıyor. Atlas Okyanusu'nun suyunu Atlas Okyanusu'na bırakıyor. Sonra da, bunu başkalar da tespit etmişler. 1962 yılında başka ilim alanlarda, başka başka. Bunun sadece oraya mahsus olmadığını, diğer tüm su kütlelerine mahsus olduğunu tespit etmişler. Yani Atlas Okyanusu'nun işte büyük okyanusu da var. Hint Okyanusu'nda da var. Onların birleştiği küçük denizlerde de var. Aynı durum. Ha bizim Karadeniz'de Marmara arasında var. Marmara ile Ege arasında var. Tüm kütleler su kütlelerinde bu farklılık var diye tespit ettik diyor. Bu ilahi bir perdedir. Ayetle alakası yok bunun. Çünkü ayetteki ifadesi olan tatlı suyla tuzlu suyu ayıran bir perde. Ama buradan hareketle yani buradaki sanı, buradaki tahmin Tuzlu suların arasında da bir perde olduğunu tespit ettirmiş İlman A'ma. Ayette bunu işaret etmiyor ama oradan yola çıkılarak bu da tespit edilmiş. Taşıdığı ve ihtiva ettiği maddelerden dolayı farklı olan sular bir araya gelse bile, birleşse bile bir süre ayrı duruyorlar. İşlerine birbirlerine girinceye kadar uzun bir süre belki de uzun bir mesafede ayrı duruyorlar ve renkleri ayrı gibi duruyor. Renkleri farklı. Birbirini hemen Pat diye karışmıyor. Ne gibi? Mesela bir suyun içerisinde başka bir sıvı, yağ döktüğün zaman, kıvamı farklı yağ döktüğün zaman, o da sıvı, o da sıvı. Ne yapıyor? Birine karışmıyor. Ayrı duruyor ya, zamanla onun içerisinde çözelti halinde çözülüyor, onun için eriyor. Onun gibi farklı nehirler bir araya geldiği zaman veya farklı ihtiva ettiği maddelerden dolayı iki su birikimtisi bir araya geldiği zaman önce ayrı gibi duruyor. Daha sonra yavaş yavaş yavaş yavaş karışıyor. Bu ayetlerde işaret edilen şeyin dışında farklı bir şey. Bizimle alakalı olan kısım Allah azze ve celle acı diye ifade ettiği tuzlu suyu ki yeryüzünün büyük çoğunluğu bu tuzlu su acısı olan kısımlandır. Tuzlu suyu yeryüzü için bir rahmet yapmış. Bu tuzlu dolayı içinde ölen nice canlılar varlıklardan kaynaklı bir sıhhatsizlik meydana gelmiyor. Temiz hava meydana yapıyor. Tuzlu sudan dolayı Tuzlu su arındırıyor. O necaseti içinde eritiyor. Tuzlu suyun böyle bir ümmete, insanlığın faydası var. Tatlı suda ihtiyacımızı gördüğümüz, temizlik için, su ihtiyacı için, yemek için kullandığımız sudur. E bu ikisinin arasında birbirine karışmasını engelleyici bir engel dedik şey nedir? Bu engel, kara parçasıdır. Ve huvellezî halaga minel mâ'i beşeran feceâ lehû nesebe ve Mekânı Rabb'e O sudan bir beşer yaratan ve beşerdenle nesep ve sihir var edendir. Rabb'in kadirdir, güç yetirenler. İnsanı bir sudan yarattı. Hangi sudan olduğunu biliyorsunuz. Atılmış bir sudan yarattı ve o atılmış sudan da akrabalar ve sihirler kısımlar var etti. Bir tek atılmış sudan Hayatını yani tutan insanlar bir yere geldi. O birliktelik akrabalık müessesesini oluşturdu ve kısımlık, sıhır müessesesini oluşturdu. Akraba dediğimiz nedir? Soysop yani kandan dolayı birbiriyle alakalı olan kimselerdir. Anne, baba, kardeşler, dayılar, amcalar, halalar, teyzeler. Sonra bunların üstleri ve altları. Bunlar akraba deniyor. Nesep yani. Nesep akrabalığı. Bir de sıhır akrabalığı var. Sıhır dediği Arapça sıhır. Genelde bizde hısım deniyor buna. Bu da evlilikten dolayı ortaya çıkan yakınlık akrabalık. Bir erkekle bir bayan evlendi. Bu erkek ve bayanın tarafları artık birbirine sıhır akrabasıdır. Hısımdır yani. Kan bağı yok. Nesep bağı yok ama evlilikten dolayı, nikahtan dolayı ortaya çıkan bir akrabalık var. Buna da sıhır deniyor. Dolayısıyla erkeğin ve bayanın tarafları artık birbirine sığır akrabaliyle akraba olmuşlardır. Nikah sebebiyle. Ve bunu Allah sudan yaratmıştır. Allah kadirdir. Yani bunu Allah'tan başkası yapamazdı. Bir su atılmış bir suyla böyle iki akrabalık bağını teşekkül ettiren Allah'tan başkası buna güç getiremez, şüphesiz. Ve yâ budûne ma la lâ ve lâ yedurruhum ve kana kâfir âlâ onlar Allah'ın dışından onlara fayda da vermeyen zarar da vermeyen şeylere ibadet ediyorlar. Kafir Rabbine karşı şeytanın yardımcısıdır. Rabbinin karşısında Rabbinin karşısında olanların yardımcısıdır. Burada da ifade edilen şey kafirin Allah'ın düşmanı olması, Allah'ın karşısında bulunuyor olması ve Allah'ın dininin savunuculara yaşayanların düşmanı olması, Allah'ın dininin düşmanlarının yardımcısı, dost olması. Bu da açık bir hükümdür. Allah Azze ve Celle hakkınca kendisine ibadet eden kullarına kısım, Bizlere hakkı hak olarak göstersin ve hakkı itibariyle bizleri rızıklandırsın. Batılı batılı olarak göstersin ve batılan iştina rızıklandırsın. Ben bu duayı çok önemsiyorum. Özellikle de yapıyorum. Sizlere de hatırlatıyorum. Bizler hak aşıklarıyız. Batıl düşmanıyız. Kimden gelirse gelsin. Bundan dolayı duamız Allah'ın hakkı, doğruyu, gerçeği bize hak olarak gösterip sevdirmesi ona tabi kılması. Kimden gelirse gelsin. Ve biz batıl düşmanıyız. Kimden gelirse gelsin. Batıl da bize Allah batıl olarak, yanlış olarak göstersin ve batılın ihtirafla bizi rızıklandırsın. Allahu alem. Ekolu kavli hada ve estağfirullah'l azimeli alekum. ولسعير المؤمنين ربنا لا تأخذنا من نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسران كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به غفو عنا وأغفر لنا وارحمنا أنت مبلانا فنصرنا على الغوم الكافرين سبحانك اللهم أشهد أن لا الله أستغفرك ويطوب آخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين